Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Peygamberimiz sanki Şam'la arasındaki uzaklık kalkmış da savaş meydanına bakıyormuşçasına anlatmaya başladı. Konuşurken gözyaşları elbisesini ıslatıyordu. Zeyt şehid oldu. Allah evet, şahidini kabul etsin. Zeyt şehid oldu ha. Resulullah sonra da şöyle devam etti. O şimdi cennete girdi. Orada koşup duruyor. Sonra sancağı Cafer aldı. Şeytan hemen onun da yanına vardı. Hayatı ve dünyayı ona sevimli, ölümü de çirkin ve sevimsiz göstermek istedi. Cafer ise... ''Bu an, müminlerin kalplerinde imanı sağlamlaştırma zamanıdır.'' dedi ve ilerledi. Abdullah bin Revaha cesaretini topladı, elinde sancak olduğu halde düşmanlarla çarpıştı ve şehit oldu ve cennete girdi. Düşman askerleri karşılarında farklı simalar görünce, Müslümanlara yardım gelmiş olabileceği endişesine kapıldılar. Bunu fırsat bilen Halid bin Velid, ani bir hücum yaptıktan sonra hızlı davranarak savaştan çekildi ve askerlerini toparlayıp geri döndü. Ey Allah'ın Resulü! Anam babam sana feda olsun. Neden ağlıyorsun? Niçin oğlarıma yetimlere yaptığın gibi yapıyorsun? <gülüyor> yoksa yoksa Cafer'den acı bir haber mi var? Peygamberimiz Hazreti Esma'ya eşinin şehadet haberini verdi. Ah Cafer'im! Ey Allah Resulü Babam Babam Babam şehit olmuş Peygamberimiz de bu hal karşısında kendini tutamayıp ağlamaya başladı Bu manzara etrafında bulunanları derinden etkilemişti Peygamberimizin bu kadar içten ağlamasına üzülen sahabileri ona hayretle bakarken Onun dilinden şu sözler dökülüyordu bu sevenin sevdiğine özlemidir 130. bölüm Abdullah bin Haris el-Bahili isimli sahabi Peygamberimizle tanışıp Müslüman olduktan sonra memleketine dönmüş Ve tam bir sene sonra Resulullah'ı ziyarete gelmişti Güzel bir görünüme sahip olan bu gencin benzi sararmış Yüzü neredeyse tanınmaz hale gelmişti Zayıflamış, adeta çökmüştü. Peygamberimiz onu görünce tanıyamadı. Ya Resulallah, beni tanıyamadınız. Bir yıl önce yanınıza gelmiştim. Abdullah kendisini tanıtınca Allah Resulü, Seni değiştiren nedir? Halbuki sen güzel görünüşlü birisiydin diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Senden ayrıldıktan sonra sadece geceleri yedim. Sürekli oruç tuttum. O da biraz zayıflamama sebep oldu. Allah Resulü kendinin için eziyet ettin diyerek yaptığı aşırılığa dikkat çekti. Ardından da Ramazan ayı ile birlikte her ay sadece bir günü oruçlu geçirmesini önerdi. Ya Resulallah, ben daha fazlasını yapabilirim, gücüm buna yeter. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz her ay iki gün oruç tutmasını önerdi. Abdullah daha fazlasına güç yetirebileceğini söyleyince bunu üç güne çıkardı. Bir gün peygamber efendimiz ve ashabı otururken yanlarından zengin bir adam geçer. Allah Resulü bu kişi hakkında ne dersiniz diye sorar. Oldukça varlıklı ve soylu biridir. Babası da dedesi de kavminin eşrafındandı. O da insanlar arasında değer görür. Evet, evet doğru, doğru değer görür. Evet. Bu kimse bir kadına talip olsa hemen onu ona nikahlarlar. Birine aracılık etse aracılığını kabul ederler. Konuştuğunda dinlenmeye layık biridir o. Söylenenler üzerine Resulullah bir süre sükut eder. Bu arada fakir Müslümanlardan biri geçer, bu defada bu kişi hakkında ne dersiniz diye sorar. Az öncekinin aksine kimse onu ciddiye almaz. Yokluğu fark edilmez. Karnını zor doyuran gariban bir insandır. Bir kötülüğünü görmedik. Görmedik, evet gördük, görmedik. Ama evlenmek istese kimse ona kızını vermez. Aracılık etmeye kalksa aracılığı kabul görmez. Konuştuğu zamansa kimse onu dinlemez. Bunun üzerine Resulullah, insanların değerlerinin kullar tarafından belirlenmediğine işaretle şöyle dedi. Bu fakir, öteki zengin gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır. Peygamberimiz arkadaşlarına, ''Üç haslet vardır ki onlar kimde bulunursa, Allah onun hesabını kolaylaştırır ve onu rahmetiyle cennetine sokar.'' dedi. Bunlar nedir ya Resulallah? Peygamberimiz sana vermeyene vermen, sana zulmedene affetmen ve sana gelmeyene gitmendir diye cevap verdi. Sana vermeyene vermen, sana zulmedene affetmen ve sana gelmeyene gitmen dediniz. Bunlar nefse ağır gelen işler. Bunları yaptığımızda ne elde ederiz? Peygamberimiz bu soruya da kolayca vereceğin bir hesap ve Allah'ın rahmetiyle cennete girmeniz diye cevap verdi. Gayret etmeye değer işler demek Ne büyük bir müjde Ne büyük bir kazanç Peygamberimize iman edenlerin sayısı gün geçtikçe artıyordu Medine'ye akın akın gelen insanlar Allah Resulü'nü görüp ona iman ettiklerinin göstergesi olarak biat ediyorlardı Yine böyle bir grup gelmiş Medine'ye yaklaştıkça heyecanları artmıştı bu insanlar daha önce herhangi bir liderin veya kralın huzuruna girmemiş fakir insanlardı Hem bir peygamberle tanışmanın sevincini hem de bu kadar büyük bir insanla konuşurken bir hata yapma endişesini yaşıyorlardı İşte şu gördüğümüz yer Medine, peygamber şehri Baba ben çok heyecanlıyım, biz şimdi Allah'ın elçisini mi göreceğiz? Ben de öyleyim oğlum, günlerdir beklediğimiz an geldi Birazdan onu göreceğiz inşallah Ay, Nasıl biri acaba Arkadaşlarının anlattığına göre çok güzel biriymiş Yüzüne bakanlar onda bir farklılık olduğunu hemen anlıyorlarmış Ya Evet Ne uzun ne kısa boyluymuş Saçlarını genellikle omzuna kadar uzatırmış Sakalları da bir tutam olurmuş genelde ha, Sen de ondan mı uzattın sakallarını Önceden uzatmazdın <gülüyor> Evet Nasıl fark ettin şaşırdım doğrusu Onu çok sevdiğini biliyorum da ondan <gülüyor> Köyümüze gelen Müslümanlara sürekli onu soruyordun Sonra eve gelince heyecanla bizi anlatıyordun Onu örnek aldığını düşünüyorum Doğru Daha önce hiçbir peygamber görmemiştim <gülüyor> Daha önce bir peygamber görmemen çok normal Çünkü Allah sürekli peygamber göndermez Ben de görmedim Hatta deden de görmedi Küçüklüğünde dedenin sana anlattığı hikayeleri hatırlıyor musun? Kabe'yi inşa eden İbrahim peygamberin hikayesini mi? Evet o çok büyük bir peygamberdi. Ondan sonra neslinden de birçok büyük peygamber geldi. Ama bu her zaman olan bir durum değil. Anlıyorsun değil mi? Evet. Allah bazen bir peygamber gönderir ve onun hükmü yıllarca sürer. Hem biliyor musun birazdan son peygamberi göreceksin. Ha, son peygamber mi? Evet. Bundan sonra yaşayacak tüm insanların peygamberi. yıl sonra bile mi? Yüzyıllar sonra bile. Baba onu görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de oğlum. Az kaldı bak. Birazdan şehre varırız. İşte Medine. Aa, bizim köyümüze göre ne kadar büyük. Evet. Hurma bahçeleri ne kadar güzel görünüyor değil mi? Evet. Şu taraftaki dağın adı ne baba? Uhud dağı orası oldun. Yıllar evvel buraya babamla gelmiştim. O zamanlar adı yesripti Peygamberimiz burada değildi. O zamanlar buraya Allah'ın elçisini görmek için gireceğimi söyleseler inanmazdım. Uhud demek. Büyük bir dağmış. Peki ya öbür tarafta görünen kapkara yer neresi? Orası da taşlık bir mekan. Hayvanlar ve insanlar üzerinde yürüyemez. Değişik bir yapısı vardır. Biz nereye gideceğiz? Peygamberimizin mescidine. Peygamberimiz orada mıymış? Evi mescide bitişikmiş. Gidince soracağız nerede olduğunu. Burası da Medine çarşısı. Bak insanlar satış yapmak için tezgahlarını hazırlıyorlar. Kolay gelsin. Sağ ol. E, biz mescidi arıyoruz. Nasıl gideriz? Şuradan dümdüz ilerleyin karşınıza çıkar. Teşekkürler. Bak işte geldik. Burası peygamber mescidi. Allah'ın Resulü içerideymiş. Birazdan onu göreceğiz oğlum. Evet. Hadi girelim. Biat etmek üzere peygamberimizin yanına gelen bu adam artık Resulullah'ın karşısındaydı. Günlerdir görmeyi istediği bu zatla karşılaşmak ve onunla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Ey Allah'ım! Rasulü. Ne oluyor? Rahatsız mı acaba? Herhalde hasta. Bir köşeye geçip dinlendirsek mi? Hayır, heyecandan titremeye başladı bence. Heyecandan mı? Evet. Bunu gören Hazreti Peygamber, Sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum, diyerek onu rahatlattı. Resulullah'ı aniden karşısında gören bu zat, onun manevi heybetinden etkilenmişti. Ama konuştukça rahatladı ve ona derin bir muhabbet duymaya başladı. Rebiya kabilesine mensup bir muhacir olan Beşir bin Hassasiye de bağlılığını sunmak üzere Hazreti Peygamber'e gelenlerdendi. Ya Resulallah, senin Allah tarafından gönderildiğine şehadet ederim. Bana bu dinin gereklerini öğretir misin? Neler yapmam gerekir? Peygamberimiz ona Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmesi, namaz kılıp zekat vermesi, Ramazan ayında oruç tutması ve Allah yolunda cihad etmesi gerektiğini söyleyip bu koşullar üzere kendisinden biat alacağını bildirdi. Bu koşulların bazıları Beşir bin Hassasiye'ye ağır gelmişti. Verdiği sözde duramazsa olmazdı. Karşısında Allah'ın peygamberi vardı. Endişelerini şöyle dile getirdi. Ey Allah'ın elçisi! Bunlardan ikisine vallahi gücüm yetmez. Cihada ve zekata. Çünkü savaşta sırtını dönüp kaçanın Allah'ın gazabına uğrayacağını söylüyorlar. Bense savaş meydanında hazır bulunursam içimi bir korku kaplar ve nefsim ölmeyi istemez. Sadakaya gelince vallahi benim malım, Küçük bir koyun sürüsü ve on deveden ibarettir. Bunlar da ailemin geçim kaynağı ve bineğidir. Bu samimi itiraf üzerine Resulullah onun elini tutup sallayarak cihat yok, zekat yok, o halde cennete nasıl gireceksin diye sordu. Beşir, Resulullah'ın bu kararlılığını görünce nefsinin öne sürdüğü bahaneleri bertaraf etti ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Ne istiyorsan yerine getirmek üzere sana biat ediyorum. Ver elini. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.